Onun için insanların en akıllısı müminler. Allah irfanıyla akıllarına ışık tuttuklarından en isabetli karan veren olan müminler. Hayatlarını ebedi hayata çevirme yolunu bulmuş ve bu sayede ölümsüzlükten kurtulmuşlardır. Allahu Teala ve teccadhas azzetlerin mürde gönüllerimizi ihya ederek bizi hayır yolunda daim ve daim eylesin. Onun için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 Mevcuttan kaçmak onu terk etmek değil. Mevcudun ötesinden. Bu ebediyet yolunda yolculuğumuzu kolaylaştırmak, birimizi bin yapmak için tavsiye nedir diyorlardı. Hep hayır istikametinden müracaat oluyor. Hep hayra gitmek için insanlar deftere yazılıyor. Talepler hep hayır Allah yolundan. Ve bütün hayatı temir etme istikametinde adeta yarışma vardı aralarında. Onun için o devirden,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 Hayatında en acı nokta şudur. Tesettür ayeti nazil olunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık erkeklerle beraber cihada çıkamayacağını kendisine duyurunca kadın şimşekle vurulmuş gibi oldu, sarsıldı. Kendi kendine mırıldanıyordu. Sen Allah yolunda cihada çıkarsın ben burada nasıl dururum ya Allah diyordu. Zira bir hayır yolundan alıkonduğu kanaatına varmıştı. Kadını böyleydi. İbni Ömer diyor ki Bedir'e çıkıldığı zaman ben boyumu yüksek tutamamıştım. 11-12 yaşında veya 13 yaşındaydım. Parmağıyla işaret etti bana sen geriye git dedim. O gece geldim evde yatağa girdim. Allah'a yemin ederim ki hayatımda ondan daha ısraplı bir gece geçirmedim. Zira Bedir'e gidenler arasına karışı karışamadım. Ömer İbni Ebi Vakkas, Sadim İbni Ebi küçük kardeşiyim saat küçük kardeşini anlatırken o benden talihliydi der. Zira benimle beraber Müslüman oldu bir parmak çocuk. Zira Bedir'de 12-13 yaşındayken bulundu ve Bedir'in sinesinde, Bedir şehit adına fatih okuyanların Fatihasına göğsünü geri burada çocuk haliyle bugün yatmaktadır. O gün eve girdi belin akılcını kuşandırdım. Parmaklarının ucuna dikildi büyük göründü. Resul Ekrem ona sen katılabilirsin deyince dünyalar kendisine bağışlanmış gibi seviniyordum. Zira cihada iştirak imkanı doğuyordum. Zira bir hayır kapısı kendisi için açılıyordu. Şehit olma imkanı doğuyordu kendisi için. Ebu Süfyan Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Mekke fethine kadar düşmanlık yapmıştım. Sehl bin Emir'le beraber, Safvan'la beraber her menzilde her köşe başında, her zikzakta Müslümanlığın ve Müslümanlığın mübelliği Resulullah'ın karşısına çıkmıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Devri Risalet Benay'de bir müddet yaşadıktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Rahşit Halifeler devrini idrak ettiler. Hazreti Ebu Bekir devrinde sağda solda vazife yaptılar. Ve bir gün Hazreti Ömer'in kapısının önünde bulunuyorlardı. Hazreti Ömer bu eşraf ve senadit kapının önünde beklemesine rağmen Bilal'i çağırıyor içeriye, Habab'u çağırıyor Selman'ı Farisi'yi çağırıyor. Aralarında güftügü başladı. İşlerinde İbn Hişam da vardım. O yer mümkün kahraman İbn Hişam da vardım. Aralarında konuşuyorlardı. Biz burada kapının önünde duruyoruz, o ise dün kapılarımızda çalıştırdığımız hizmetçilerimizi ve kölelerimizi çağırıyordu. Seyil çok akıllı bir insandı.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 Ebu Süfyan cephede gözüne saplanan bir okla gözünü kaybedincem, neye yararsın ki yetmiş sene sahibini görmedin diyecek kadar işin içindedir. İbni Hişam'a gelince Yermuktu'nu sancağın dibinde görüyoruz. Kıyasiye İslam ordusu küffarla 5 altı bin kişilik veya on bin kişilik bir ordu 100 binin üstündeki bir orduyla savaşırken Resul-i Ekrem'in adını taşıyan bayrağın dibinde görüyoruz. İkrime'yle beraber, bu Cehil'in oğluyla beraber sancağı sıkı tutmuşlar. Gelip gelip çığlar gibi dalgalanıp onlara çarpan Bizans ordusu karşısında. İbni Hişam şöyle sesleniyor. Ey Bedir'de resul Ekrem'in önünde savaşanlar! Uhud'da kıyasiye mücadele edenler! Hüdeybiye'de elini sıkanlar! Kendisi yoktu bunların içinde. Gelin bugün el ele tutalım ve söz verelim. Şu yüce bayrağı düşürmeyelim yere!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 Mücadelenin yolu ve aşkı onların içinden büyüküm büyük ideal idi. Allah yolunda mücadele ve mücadele etme aşkı uyarılmıştı işlerinde. Seyyidine Hazreti Ebu Bekir irade ediyor adam. Daha evvel kendisine müracaat etmiş. Ya Aba Bekir beni zorlama Medine'de durmaya bana giren geliyor Resul-i Ekrem'den sonra kimse yazan okumak istemem ben. Ben de sensiz duramam bir miktar benim zamanımda dur da ömrümün fazla olacağını tahmin etmiyorum. Sonra nereye gidersen git. Fakat bilalın içi yanıyor. Resul-i Ekrem hayattayken hep cihada gidiyordum. Kılıç kullanıyordu, savaş yapıyordum. Hakk'ı anlatıyordu ufak alemde bayrak taşıyordum. O gün ise Medine'ye kapanmış çocuklar gibi müezzinlik yapma mahkum edilmek isteniyordum. Camide halk bu Ebubekir'i dinlediği zaman orada bir kere daha hatırlatacaktı. ''Ya Ebu Bekir, beni nefsin için mürriyete hürriyete kavuşturdun? Emlillah yoksa Allah için mi?'' ''Vallahi ma atakduke illa lillah'' ''Ben seni Allah için hürriyete kavuşturdum.'' ''Öyleyse fakali bırak ben Allah aşkına.''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 İki tane zevce orada da oturması kalması için kendisine yer hazırlamışlardır. <gülüyor> kendisine geldiği hususunda bir teklif yapılmamıştır. Soğuk sular ve tatlı meyveler, ailelerinin yanında ve çocuklarının yanında bir hayat kendisine çok cazip görünmektedir. Daha başını bahçeden içeriye sokar sokmaz aklına hemen şu gelir. Resul-ü Ekrem orada güneşin altında ve seferde, yolculukta, muharebe yolunda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 Aynı zamanda kendisiyle beraber Rüheybi İbn Amir de vardır. Sen geride kal, ben günah işledim. Resul Ekrem'den geriye kaldım. Benimle gelme. Bir bakayım bana ne diyecek. Efendimizin etrafındaki halk Medine'den kopan bir tozun meydana geldiğini görürler. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Kun abahaytam. İnşallah bu haysema olursun sen." der. Sira cihattan geriye kalma çok fena bir şeydir. Ciddi bir günahtır. Ciddi bir cürümdür. Ebu Haysemen'in günah işlemesini istememektedir. Sen Ebu Haysem ol. Der ki kendisi resul Ekrem'in yanına gittim. Beni tebrik ettiler, tebcih ettiler. Laka kittu, kittu ehlik ya Allah. Neredeyse helak olacaktım ya Allah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdular, teselli ettiler. de bulundular.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 yaşadığı hayatı döşeğinde geçirdiği hayat saymıyor. Önüne kalkıp binen sofraların başında geçirdiği hayat hayat saymıyor. Yumuşak hayat içinde yaşadığı hayat hayat saymıyor. Hayatın hali içinden, mihnet ve meşakkat içinde hayat kabul ediyor. Ona hayat diyor, öbürüne hayattan daha ziyade ölüme yakın bir dervişerlik ve fitri şamiyet kabul ediyor. Sahabi devrinden Belki o devrin insanların idrak ettiği felaketlerden, helaketlerden daha büyük binlerce felaket ve helakete maruz kalmış 20. asrın mümini insanı. 10-12 asırlık, 13 asırlık bu memleketin havasını, bu memleketin çocuğunun ruhuna işlemeye çalışacağız. maziyle münasebetini temine çalışacak. Köksüzlüğe saplanmasının önüne geçecek. O mektep benimdir diye sahip çıkacak. Sahip çıkmadığı mektebin hesabının altından kalkamayacaktır. Bir başkası başka yerden, başkalarına bir şey anlatma imkanına sahip ise şayet, dini iman uğruna ve milleti milletin ruhu uğruna bir şey yapma imkanına sahip ise şayet, bu imkanı değerlendirmediği taftirde hemi vallahi hemi billah Allah huzurunda kurtulamayacaktır.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 ve bu mesuliyeti yaptığınız zaman inşallah dünya ve ahiretimizi mesut kılacaksınız. Allah dünya ve ahiretimizi mesut kılsın. Sizi aziz ve faydar eylesin. Aynah sen kelam ve bla'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fi'l kelam. Ve izaa qira'l kur'an fasteme'u lehu ve ansitu turhamun.